Ağzı Allah'tan Şeytan'ı Rədim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdülillah Rabbilâlimin. Ve salatu ve selamü ala Rasulüna Muhammed ve ala alih ve cahbhiy ejmâi. Muhterem seyirciler Bakara suresinin altıncı ayet-i kerimesiyle tefsirimizi devam ettiriyoruz. Bundan önce geçen beş ayet-i kerimede Rabbimiz bize mümin bir insanın olmazsa olmaz özelliklerini saymıştı. İki ayet-i kerimede kafirlere bir işaret veriyor. kafirlere bir işaret veriyor. Kafirlerin genel karakteriyle ilgili, hepsini değil ama bazılarının genel karakteriyle ilgili bir bilgi veriyor. Ondan sonra münafıklara geçiyor Rabbim. İnnerledi ne kafaro seba ün alehim a anzartehum amlam tündirhum la yeminum. Kafirleri ister uyar, isterse uyarma. Onlar iman etmezler diyor. Şimdi öyleyse ne yapalım? Tebliğımıza son mu verelim? Hayır. Bazı insanlar vardır ki iman edecekler. Biz bilemiyoruz. Bazı kafirler vardır ki hiç iman etmeyecekler. Biz de bilemiyoruz. Hani sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselama Ebu Cehil de düşmanlık yapıyor, kafir. Ömer de düşmanlık yapıyor, kafir. Şimdi Rabbim biliyor Ebu Cehil'in Müslüman olmayacağını. Ama biz bilmiyoruz. Sahabe bilmiyor. Ve sevgili Peygamberimiz ve ashab-ı kiram tebliğe devam ediyorlar. Bu ayetler indikten sonra da Medine'de ve dünyanın her tarafına ulaştıkları yerlerde bütün kafirlere de müminlere de bu ayetler ulaştırılıyor. İman eden ediyor, etmeyen etmiyor. Etmeyecekleri biz bilemediğimizden herkesin iman edeceğini ümit ederek yaşamaya ve anlatmaya devam edeceğiz. Neden iman etmezler? Hatemallahu ala kulubihim ve ala ve ala ebsarihim gishabe lehum azabun azim. Allah onların kalpleri ve kulakları üzerine mühür vurdu. Gözlerinde perde vardır diyor Rabbim. Ve onlar için büyük azap vardır. Allah onların kalplerini mühürledi. Mühürledi cümlesinde şu soru doğabilir. Allah mühürlemişse gavurun ne suçu var o zaman? denebilir. Ama Kur'an'ın diğer ayetlerini okuduğumuzda Rabbimiz onların yaptıkları kötülükler sebebiyle Kellâ bel râne Onların kazançları yani günahtan kazandıklarıyla Kalp kapandı ve küf bağladı. Rabbimin mülkünde iyilik yaparsak da, kötülük yaparsak da Rabbimin mülkü içerisinde yapıyoruz. İyilik yapsak da, kötülük yapsak da Rabbimin koyduğu tabiat kanunları içerisinde yapıyoruz. Öyleyse her şey hayır ve şer onun elinde. Öyle biliyoruz biz. Onun için Rabbim herkesi Müslüman olarak dünyaya getiriyor ve gönülleri böyle açık herkesin ama. Günah işlendikçe kapanma başlıyor, kapanıyor. Ergenlik çağına gelince tabii. Derken kafirliği tercih eden bu adamın gönlü böylesine kapanıyor, kapkara hale geliveriyor diyor Rabbimiz. Biz yine üzerini La ilahe illallah Muhammedun Rasulullahla e, yumuşatmaya Kur'an ayetleriyle yumuşatmaya açmaya küflerinden ve kirlerinden arındırmaya devam edeceğiz. Ama bir kısım insanlar da var diyor o kafirlerin arasında Ve minennâsi men yegûlü âmennâ billâhi ve bil yevmil âkhiri ve bi mümin iman etmedikleri halde Allah'a ve ahirete iman ettik derler. İnsanlardan bir kısmı bunu yapar. İnanmadığı halde e biz de iman ettik yani, biz de Müslümanız. Bunu televizyondan bazen duyarsınız. Gavurluğu savunur, savunur, savunur. Karşısındaki üzerine bir dini kelimeyle gidecek olursa biz de Müslümanız. Yalnız siz misiniz Müslüman? Bizim bize vaizler sülalesi derler. Bize müftüler sülalesi derler. Bize hacılar derler. Ne yapacaksın sen hacılar sülalesinden olduğumu? Sen necisin? Sen. Sen ne necisin? Hani e, bazı mahsuller vardır patates gibi soğan gibi toprakta olur asıl faydalı olan tarafı toprakta olur yok olup gideceği olan toprağın üzerinde olur yani senin e, lale soğanın toprağın içerisinde e, yok olup giden veya yok olup giden yapraklarla övünmenin anlamı yok baban rahmetli iyiymiş deden rahmetli iyiymiş sana faydası yok ki. Deden rahmetli, bol nimetler içerisinde yaşamış, zenginmiş imiş. Sen fakir düşmüşsen dedeyin yediğinin sana faydası var mı? Yok. Öyleyse bizim nasıl ki hepimizin ayrı ağzı var, ayrı midesi var. Babamızın yediğinin bizim bize faydası yok. Aynen öyle. Düşüncelerimiz, inançlarımız da bizim kendimize has inancımız has derken inandığımız Kur'an'ı tarif ettiği olacak. Ama biz de iman etmemiz lazım. Babamın imanı bana fayda vermiyor. Anamın imanı bana fayda vermiyor. İbrahim Aleyhisselam'ın imanı babasına fayda vermiyor. Nuh Aleyhisselam'ın imanı oğluna fayda vermiyor. Yani Nuh Aleyhisselam'ın oğlu benim de babam peygamberdi bana konuşamazsın sen. Desen edersiniz. Baban peygambermiş ama sen şeytanın yolundasın, peygamberin yolunda değilsin. Diyoruz Kur'an-ı Kerim'i okurken biz. İman etmedikleri halde iman ettik diyorlar. Bunu niye yapıyorlar? Onu haber veriyor Rabbim. Yuka diye onallah'e <gülüyor> Allah'a kandırmak için yapıyorlar. bellediğine <gülüyor> ameno. Bir de iman edenler Müslümanları kandırmak için yaparlar diyor. Müslümanları kandırabilirler belki ama müminleri kandıramazlar. Ama burada Rabbim diyor ki ikisine birden. Ve ma yahti'u illa enfisuhum. Onlar ancak kendilerini kandırırlar. Da ve ma yesurun Kendilerini kandırdıklarının da farkında olamazlar. Şuurunda olamazlar diyor Rabbim. Zaten farkında bir olsa adam bu iki yüzlülüğe girmeyecek. Müslüman olacak. Farkında değil. Peki niye farkında değil? Hemen devam eden ayet-i kerime: "Fi kulubihim maradun." Kalplerinde hastalık var onların diyor. Hasta hani e, Arapçasıyla istiska hastalığı varmış. Yani bir iç hastalık var kişide. Belki jiyerlerde doktorlarımız daha iyisini bilirler. Su içme ihtiyacı hissediyor. Bir bardak, iki bardak, üç bardak mide almaz hale geliyor ama yerler yanıyor. Hasta. Tedavi edilmesi gerekiyor. Bunlar da herkesi kandırdıklarını zan ediyorlar. Hatta herkesi değil geç Allah Celle Celaluhu da kandırdıklarını zan ediyorlar. Rabbim diyor ki, yok kandıramazlar. Kendilerini kandırırlar ama kendilerini kandırdıklarının da farkına varamazlar. Neden? Hastalar. Hasta onlar. فَزَادَهُمُ اللّٰهُ Allah da onların hastalığını artırıverir diyor. وَلَهُمْ عَذَابٌ اَل۪يمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ Yalanlamalarından dolayı onlar için Acıklı azap vardır diyor Allah Celle Celalühü. Ve izâ ğîle lehüm latif fi'l-ardı qâlû innemâ nahnu muslihûn. <gülüyor> Onlara denilse ki yahu yapmayın etmeyin yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. denilse şöyle diyorlar hayır biz yeryüzünü ıslah ediyoruz. Diyorlar. Rabbim günümüzdeki kafirin fotoğrafını veriyor değil mi? Hani Birleşmiş Milletler'de diyorlar ki Amerika'ya yahu yeter yaptın. Bir buçuk milyon adam öldürdüm. Afganistan'da öldürmeye devam ediyor. İsrail'e diyorlar ki yahu elli yıldır öldürdüğüm elli bini geçti bir milyona vardı. Yeter denildiğinde bozgunculuk yapıyorsunuz denildiğinde. Yo biz düzeltiyoruz aslında diyorlar. Biz düzeltiyoruz. Bozuktu orası. Doğru bozuktu da. Sen geldikten sonra daha fazla bozuldu. Senden önce senin desteklediğin zalim Irak'ta de, 30 yılda 30 bin adam öldürmüş. 30 yılda ama seneye bin düşmüş. Sen de destek vererek olmuş bu. Derken sen gelmişsin bir yılda bir buçuk milyon veya beş yılda bir buçuk milyona çıkarmışsın bunu. Islah değil bu. İfsat hareketidir bu. Bozma hareketidir bu. Ela! Rabbim bizi uyarıyor şimdi. Dikkat edin. 4 elif miktarı çeker bunu Kur'an'la okuyan arilerimiz. Ela Dikkat edin uyanık olun. İnnehum humul mufsidun velakin la yes'urun. Asıl bozgunculuk yapan onlardır. Ama bozgunculuk yaptıklarının farkında değiller şuurunda değiller. şu Şuursuzlar. Niye şuursuzlar? E şuur sıhhatli insanda olur. Onların da kalplerinde hastalık var. Diyor. Mal hastalığı. Hani biraz önce misal verdim ya, su içme hastalığı olan bir insana bütün suları içirseniz denizi içerim susuz geçerim der. Gölüm tamamını içer, susuz geçer karşı tarafa. Yine yanar. Öyle bir dünya hastalığı meydana gelmiş ki, şu ülke benim olsun, şu ülkede benim olsun, öteki de benim olsun, o da benim olsun, burasını da alayım, vermiyorlar abi, öldürün sahiplerini, diyor. Ve o dünyavi, dünyevilik denilir tabi günümüzde, bu hastalığa tutulduğundan dolayı, Yaptığı işin doğru olduğuna kendini inandırıyor. Rabbim muayyet keri bir başka ayet kermedir ve yahsebûne ennehum yupsinûne suna. Onlar yaptıklarının güzel olduğunu zan ederler diyor. Neden? Ve zeyyeneluhumü şeytan amalehum. Şeytan onlara yaptıklarını süsleyi verir diyor Allah Celle Celaluhu ve iza akilalahum amenu kemaa nasu onlara yahu gelin iman edin bak şu müslümanlar nasıl iman etmişse siz de öyle iman edin denildiğinde şimdi burada örnek müslümanlar mı evet müslümanlar örnek bi başka ayet kırma da. Fəin amenu bi mislima amentum biihi fəqadiktedir. Sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse doğruyu bulurlar diyor Rabbim. Yani sahabe-i kiram nasıl iman etmişse öyle iman edilecek. Ya efendim ben İsa'ya iman ediyorum ama Allah'ın oğlu diye iman ediyorum yanlış. Çünkü Kur'an öyle demiyor. Muhammed Aleyhisselam öyle inanmamış. Sahabe de öyle inanmamış. İnsanlara da deniliyor ki bu kafirlere gelin, bu insanlar nasıl iman etmişse siz de öyle iman edin denildiğinde qalı. Enu minu kema'a menasufeha, şu sefih insanlar gibi mi iman edelim? Onlara göre. Bilal-ı Habeşi gibi, Ammar bin Yaser gibi, Süheyb-i Rumi gibi bunlar fakirler. Mekke toplumunun en alt tabakasında insanlar. Onların inandığı gibi iman etmeyiz biz diyorlar. Veya mesela Nuh Aleyhisselam'a da itiraz ederlerken, diğer peygamberlere de itiraz ederlerken, sana Tabi olanlar bizim ayak takımımız diyorlar. Erahüm eradiluna al-ra'i Kelimesiyle ifade ediyorlar. Fakirleri akıllı bile kabul etmiyorlar adamlar. Akıl olsaydı zengin olurdu diyorlar. Mantık yürütüyorlar. Bunu Nuh Aleyhisselam'ın kavmi de diyor. Peygamber Efendimiz'in kavmi de diyor bunu. Biz onların iman ettiği gibi iman etmeyiz diyorlar. Mudaffifin suresinde de onlar sapık diyorlar. Müminlere gülüyorlar kaş göz işaretiyle aşağılama tarafına gidiyorlardı. Ela Rabbim bizi yine uyarıyor. Dikkat edin. Uyanık olun. İnnehum, humüssüfha u velakinda yahalem. Asıl beyinsizler onlardırlar. Ama kendi beyinsizliklerini bilmezler diyor Rabbimiz. Ve iza qilal hüm, ve iza laguladîna âmanu, qalû Müminlerle karşılaştıklarında amenna diyorlar. Biz de iman ettik. Ve idâ halevü lâ şeyâdînihim gâlû innâ mâ akum innemâ nahlü müstehziûn Ama kendileri gibi şeytanlaşmış insanların yanına vardıklarında biz sizinle beraberiz diyorlar. Onlar sorar Peki, Müslümanlarla beraber gördük sizi. Hatta onlara, amenna da dediniz. Yani biz iman ettik de diyorsunuz. O ne bu ne? Dediklerinde, Ya biz onlarla dalga geçiyoruz. Müslümanlarla dalga geçiyoruz. Diyorlar. Muhterem seyirciler. Sanki Kur'an-ı Kerim dün nazil olmuş gibi veya bugün nazil olmuş gibi değil mi? Günümüzde gazetesinin köşesinde dinime küfreden veya televizyon ekranında hakaret eden veya gizli mahfillerde Dinimin önünü kesmek için plan ve programlar yapan insanlar halkın huzuruna çıktıkları yerlerde ise karşılaştıkları bir Müslümana sen ne demek istiyorsun? Biz de Müslümanız elhamdülillah gibi laflarla saldırıya geçiyor. Sonra biri ona soruyor. Yine bir, ya bu olan şeyler yani. Günlük isimlerini vermek istemiyorum. Biri din düşmanlığını yaparken kullandığı dini bir kelimeyi kullanmış. Öbürü sen diyor savunmanı yaparken dinsel bir kelimeyi kullandın diye tenkit ediyor. Halbuki ateist bir ahlakı yaygınlaştırmak için dinsel kelimelerden de uzak olman lazım, diyerek tenkit ediyor adam. Yani birilerinin hiç tahammülü de yok o işte. O soruyor, peki diyor sen bizimle berabersin de o din içerikli olan kelimeyi niye kullandın orada? O da cevap veriyor İnnema nahnü müstehzî Dalga geçmek için kullandık Alaya almak için kullandık Kullandım ben orada Diyor Kandırdığını Zan ediyor ama O Kanaatinde de yanıldığının O farkında değil Hani Mudaffifin suresinde Allah Celle Celaluhu Onların ...filmini bizim gözümüzün önüne getirivermişti. İnnellezine ecramû, kânû minellezine âmenû yadhakûn. O suçlular var ya, suçlular, bir, inkar suçu işlemişler, iki, haram suçu işlemişler, uyuşturucu suçu. Uyuşturucu deyince, milletin gönlüne, bazılarının gönlüne, yalnız afyon, eroin, esrar gibi şeyler geliyor... Şarabından viskisine kadar, rakısından vodkasına kadar. Bu tür suçları işleyenler, bu uyuşturucu. isterseniz kendi evinize en yakın doktor. Bak doktoru da ben tarif etmiyorum. Hangi doktor olursa olsun, sağcıymış, solcuymış, ateistmiş, müslümanmış, hiç önemli değil. Sahasının uzmanı olan bir doktora gidin. Şarabı sorun, rakıyı sorun, viskiyi sorun, vodkayı sorun. Hepsi için uyuşturucu diyecek. diyecek. Hamile kadınlar bira dahil uyuşturucudan uzak durun diyor doktorlar. Yani haramlığına herhalde inanmıyor da zararını biliyor hiç değilse doktor bunu söylerken. Yani ister mümin, ister kafir, ister hristiyan, ister putperest. Doktora sorun siz, uyuşturucu mu değil mi diye. Bundan sonra da benim dilimden çıkan her uyuşturucu kelimesinin içine afyonu, esrarı, şarabı, rakısı, vodkası, e, riskisi girer. Yani öyle anlamaya devam edelim. O suçlular, inkar suçu işleyenler, uyuşturucu suçu işleyenler, fuhuş yapanlar, yaptıranlar, gelir sağlayanlar, bütün bu işleri yapanlar, Fakirlerin haklarını gasp edip kendi kasalarında tutanlar, yetim mallarının olduğu hazineyi hortumlayan bunlarlar, bunlar Müslümanlara gülüyorlar, ha ha ha rüşvetmiş efendim almazmış, hortummuş. Oğlum dünyada yiyebildiğin kadar, giyebildiğin kadar, kullanabildiğin kadar. Nasıl olsa örüp gidince toprak olup gideceğiz, haram halal mı olurmuş? Vur patlasın çal oynasın diye gülüyor adam. Müslümana gülüyor. Ve Müslüman oradan geçecek olursa ve idame rubihim yeteramaz. Bu geçiyor işte. Adam içmiyor, yapmıyor, rüşvet yemiyor. Hortumun başına gelecek olursa da kısıyor. Bu 70 milyonun hakkıdır veya 6 milyar insanın hakkıdır. Diyor, kısıyor. Abi böyle insan mı olur ya. Bu işte o. O bu. Diyor. Yokuz bunlar sapık abi bunlar sapık diyor. Abi bu liberal ekonomide bu kapitalist ekonomide bunun olması gerekir ha. Bunlar insan mı zaten bunlar bunlar? Yemeseler de olur. Bizim yememiz, bizim giymemiz lazım. Ülkenin selameti için bizim güçlü olmamız lazım. Kan lazımsa emmemiz lazım. Böbrek lazımsa yatırıp kesip takmamız lazım bize. Ki yapıyorlar. Organ mafyası. Okumuş okumuş insanlar, üç dil bilen insanlar, kültürlüler bunlar. Rabbim diyor ki bir gün gelir müminler de ona gülerler. Yani yine bu Mudaffifi'nin suresinde bir gün gelir müminler de onlara gülerler diyor. Rabbim burada Allahu yestezübim ve ymddüm fi tuyanhim yamhun. Allah da onları alaya alır ve onları azgınlıkları içerisinde bocalatır diyor. Tuyan kelimesi hani tağut kelimesi tuyan kelimesi aynı kökten türemiş. Suyun havuzun dışına taşması, suyun ona tuğyan, ona da denilir. İnsanın insanlık seviyesi vardır. Onu aşması, Rabbimin çizdiği haram mıntıkanın dışına geçmesi, insan insan olarak yaratılmış, ilahlığa soyunması, taavutluktur. Firavun'un yaptığı gibi. Bakın böyle Musaymış, Tevratmış yok. Bundan sonra benim dediğimi tutacaksınız. En Araplıkümüle Sizi terbiye edecek olan, size yol gösterecek olan, size neyin iyi, neyin kötü, neyin suç, neyin suç değil, belirleyicisi benim. Allah bu işe karıştırmam ben. Sizin Rabbiniz o değil, benim diyen adam, insanlık sınırını açarmaya çalışırken aşağıya düşen adam. Aşağıya düştüğünü nereden biliyoruz? Bir başka ayet-i kerimede Ülâike en âmi adal. Onlar hayvandan da aşağıdırlar, daha sapıktırlar diyor Allah Celle Celâluhu. Bu sapıklığın içerisinde gelip gidiyorlar. Yani kendileri de rahat değil yazık. Yazık bu kafirler Yaptıklarından da rahat değiller. Bir de şu endişeler var. Ya Müslümanların dediği doğru çıkarsa ne olur bizim hayatımız. Bu dünyada da rahat değiller. Rahat olsalar mantıklı bir iş çıkar ellerinden. Ülâikellezîn esterevü ddalâlete bilhüdâ. Bunlar doğruyu veriyorlar, sapıklığı satın alıyorlar. Femârabihat <gülüyor> ticâratuhum. Ama bu da karlı bir ticaret değil diyor Rabbim. Kazançlı da çıkmadılar burada diyor. Doğruyu verdiler, eğriyi aldılar. İyiyi verdiler, karşılığında kötüyü satın aldılar. Allah'ın gösterdiği yolu veriyorlar, şeytanın gösterdiği yolu alıyorlar. Ve bu da kazançlı bir ticaret değildir diyor Allah Celle Celaluhu ve makânü mühtedîn yolu da bulamadılar hidayete de eremediler bu dünyada da bir çıkış yolu bulamadılar bütün mal bizim olsun para bizim elimizde olsun kasa biz olalım dediler bu dünyada vur patlasın çal oynasın diye yaşayalım dediler de orada da başarılı olamadılar Ailesinin çizgisi değişti. Oğlunun çizgisi değişti. Kızının çizgisi değişti. Yani kafirler şu anda maddi olanaklar bakımından iyiler. Diyelim. Yollar güzel, elektrikler pırıl pırıl, evler ışıl ışıl, sular şırıl şırıl, sağlık sorunu yani hastane olarak, doktor olarak, hekim olarak, ilacı olarak. Her şey tam ve mükemmel ama sağlık sorunlarının baş edemeyeceği hastalığı yeniden üreti veriyorlar bir bir de ruhi bunalımlar artıyor bazen e, Avrupa'dan gelenlerimizden biri diyor ki ya hocam vallahi bizim şehir 5000 e, nüfuslu diyor 5000 nüfuslu şeyde şu kadar işte bak deli hastanesi bile var. Oğlum delisi çok da ondan. Delisi çok da ondan. Ya çok iyi bakıyorlar. Bakmak mecburiyetinde de ondan. Yani delisi çok. İntihar edeni çok. E Türkiye'de de yavaş yavaş artmaya başladı. Nerede? İnançsızlığı yaygınlaştırdığımız oranda artacak bu. İnançsızlığı yaygınlaştırdığımız oranda gasplar, hırsızlıklar, yan kesicilikler, soygunlar, hortumcular, fuhuşçular artacak. Onun için Allah'ımıza hamdü sanal olsun sizler ve bizler hepimiz aklımızı başımıza aldık. Yani ülke üzerinde kafa yoran her insanımız bu işin farkına vardı da geri dönüş yapıyoruz biz. Geri dönüş, doğru yol Allah Celle Celaluhum çizdiği yoldur. Oraya gidiş, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın gidişatına göre olacaktır. Ve eskiden dünyaya nizamet verdiğimiz ve onlara da faydalı olduğumuz gibi yine bu dünya insanına faydalı olmaya karar vermişiz. Rabbimiz yardımcımız olsun. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.